Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Yaratanımız yeri göğü yaratan bizi türlü nimetlerine mazhar eden Allahu Teala Hazretleri Kur'an-ı Kerim'inde "Ve ma halaktulkinne vel illa liyabudun" buyurmuş. Bunun manası ben Azimüşşan, Allah-u Teala, cinleri ve insanları başka bir şey için yaratmadım. Ancak ve sadece bana ibadet etsinler diye yarattım. Tebalike suresinin başında bir başka ayeti i kerime var. O da hayatın gayesini, Allah'ın bizlerin için yarattığını gösteren bir ifade ihtiva ediyor. Bismillahirrahmanirrahim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 Diğer çeşitli görünmez varlıkları, Allahü Teala Hazretleri sadece kendisine ibadet etmeleri için yarattı. İbadet deyince bizim hatırımıza hemen namaz geliyor, Ramazan günü orucu geliyor, hac etmek geliyor. Halbuki bu ayet-i kerimede de yaratılışın gayesi ancak ibadettir diye anlatılıyor, bildiriliyor.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 bilmek meselesi karşımıza çıkıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin çok sevdiğim ve zihnimde çok derin iz bırakmış olan bir hadisi şerifini size nakletmek istiyorum. Peygamber Efendimiz bir hadisi şerifinde buyurmuşlar ki, El ilmu hayatül islam ve imadül iman. Çok hoşuma gidiyor bu ifadeler. El ilmu hayatül islam. İlim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 İlim hakkında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in bize rivayet edilen pek çok hadisi şerifleri var. Peygamber Efendimiz buyurmuş ki El ilmu hayrun minel amel İlim iş yapmaktan ibadet etmekten amel eylemekten başka bir ifadede El ilmu hayr minel ibadet el ilmu eftalu minel ibadeti ibadetten ilim daha üstündür ilim öğrenmek hem ibadettir ibadetlerin en, en sevaplısıdır hem de doğrudan doğruya ibadetin kendisinden daha üstündür çünkü her şey ilme dayalıyor dayanıyor ve ilim hakkında peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz buyurmuş ki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 sımsıkı sarılmak gerekiyor ve ibadetten önce ve ibadetin kulluğun, hayatın güzel tanzim edilmesi için ilme sarılmamız gerekiyor. Bir başka hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz buyurmuş ki el-ilmu halilul mü'mini ilim müminin halilidir. Halil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 Tabii sabahtan akşama kadar çalıştıktan sonra evine yorgun ağır döner ve insan biraz da istirahat etmek isteyebilir. Bazı kızlar gelmişler, hocam demişler biz camiye gelemiyoruz, efendim, çalışmalarımız var, acaba bize geceliğin veya sabahleyin şu vakitte grup halinde gelsek e, ders verebilir misiniz? Onların da o en müsait olmayan zamandaki isteklerini dahi bu alim reddetmemiş ve onlara ilim öğretmiş, hakikaten de çok kıymetli talebeler yetiştirdiğini ve başlı başına bir il ilmi hareket meydana getirdiğini e, onu tanıyan kimselerden öğreniyoruz. Allah bu alimlerin sayısını arttırsın, ahirete geçmiş olanlarına kabirlerine nurlar indirsin, ruhlarını şad eylesin, makamlarını âlâ eylesin. Alimlerin ilmin tabii çok büyük sevabı var. Eee fevkalade büyük ecir kazanmaya vesiledir. Peygamber Efendimiz aleyhi ve sellem buyuruyor ki El ilmu vel alimu vel müteallimu vel amelu fil cennet. El alimu vel ilmu vel amelu fil cennet. Yani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 veresetül enbiya alimler peygamberlerin varisleridir peygamberler arkalarında mal mülk bırakmazlar o manevi ilimleri ledünni ilimleri bırakırlar Allah'ın rızasını gösteren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 bir başka hadis-i ne de yani alimler e, Resullerin emin kimseleridir. Veyahut öbür hadisi şerife göre ümmetin emin kişileridir. Buradaki eminden maksat yani kendisine bir şeylerin verilip emanet edildiği kimse demek. Yani ümmetin emanet edildiği. Peygamberlerin ümmetlerini emanet ettikleri kimseler demektir alimler. O halde onların makamı ne kadar üstün olduğu bu hadis-i şeriflerden görülüyor. Bir başka hadis-i şerifte de el o mesâbihul art buyurulmuş. Yani alimler yeryüzünün ışıklarıdır. Işık tutan kandilleridir. Karanlıkları aydınlatan nurlarıdır buyurulmuş. O halde Allah-u Teala Hazretlerinin rızasını kazanmak için Allah yolunda ömrümüzü Kur'an-ı Kerim yolunda, Hadis-i Şerif yolunda, dinimizin ahkamı yolunda Allahu Teala Hazretlerinin sevgisini ve rızasını kazanma yolunda geçirmeye gayret edeceğiz. Amacımız bu olacak. Çünkü dünyaya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 büyük nimetler içinde sonsuz olarak kalacak. Kötü insanlar Allah'ın rızasına uygun olmayan işleri yapanlar, zulmedenler, kafir olanlar, müşrikler de ebedi olarak cehennemde kalacaklar ve ettiklerinin cezası sonsuz olarak ahirette devam edecek. O halde Allah'ın rızasına uygun hareket etmek amacımız olmalı. Onun için bizim büyüklerimiz bize şöyle bir formül ile bu gerçeği bildirmişler. İlahi ente maksudi ve rıdake matlubi diyoruz. Bu cümlenin manası ilahi ente maksudi. Yarabbi benim muradım, gayem, arzum, isteğim sensin ve ruda kematlubi.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 Yani dünyada bir mevki makam sahibi olmak istiyorsa birisi yükselmek istiyorsa devlet kademelerinde veya insanların yanında yüksek bir mertebe kazanmak istiyorsa ilim öğrensin. Dünyada yükselmek isteyen, izzet isteyen ilim öğrensin. Ahirette yükselmek isteyen, ahiretin yüce makamlarını isteyen o da ilim öğrensin. Demek ki hem dünya ve hem ahiretin izzet ve itibarı ilim ile olacaktır. O halde ilme sımsıkı sarılmamız gerekiyor. Tabi ilme sarıldığımız zaman devamlı ilimle meşgul oldukça ilmi öğrenmeye çalıştıkça ibadet yapmanın sevabını alacağız ve bunun dışında yapacağımız ibadetlerimiz ilmin ışığında yapıldığı için Allah'ın rızasına uygun olacak. Sevabımız böylece çok olacak. Çünkü alimin uykusu bile ibadettir ve onun namazı, alimane huşu ile huzu ile kılınan namaz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 Mesela bir insan gıybet etmenin günah olduğunu dini kitaplardan okumuş, öğrenmiş olabilir. Gıybet, bir kardeşinin, Müslüman kardeşinin olmadığı bir yerde onun arkasından onun bir kusurunu söylemek, mevcut olan bir kusurunu söylemek gıybet oluyor. Bu günahtır, söylememesi lazım, onu çekiştirmemek lazım, o toplulukta o yok, yok iken onun aleyhinde konuşmamak lazım, bunun günah olduğunu biliyor bir kimse. Tamam, bu ilimdir, bilgidir yani, fakat kafi değil, bu bilgiyi insanın uygulaması lazım, yani fiilen bir başkasının aleyhinde konuşmaması lazım, konuşmayan bir insan olması lazım, gıybetin günah olduğunu bilen bir insan bu günahı işlememesi lazım, günah olduğunu biliyor da yine işliyorsa bu sefer e, tabii bundan dolayı ayrıca cezası olacak, hem biliyorsun, hem de bildiğin halde yapıyorsun diye bundan dolayı cezası olacaktır. O halde ilmin şartı bu misalde anlatmaya çalıştığımız gibi bildiğini uygulamasıdır. Onun için Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimizin bir hadisi şeriki vardır bu konuda. Alim alim bildiğiyle az bile olsa amel eğleyendir Yani bildiğini yapıyorsa uyguluyorsa, onunla mucebince amel ediyorsa, tamam alimdir. Ama mucebince amel etmiyorsa, o alim sayılmaz. Yüzlerce kitabı ezbere bilse, külübhaneden çetip önüne almadan, gözlüğünü takmadan, içindekileri bilen bir kimse bile olsa, bildiğini uygulamadığı için alim vasfına sahip olmuyor. Yani o yeryüzünün kandili olan şerefli insanlardan sayılmıyor. Peygamber Efendimiz'in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 El ilmu ilman İlim iki tiptir. iki çeşittir. Fe ilmin sabitun fil kalb Bunlardan birisi insanın gönlüne yerleşmiş ve orada sabah bulmuş, sabit olmuş, yer tutmuş olan ilimdir. Fe el ilmin nafi İşte bu faydalı ilimdir. İstenen, arzu edilen ilim budur. Ve ilmun fil lisan. Birisi de gönle girmemiş, sadece dilinde kalmış insanın. Fezâke hüccetün Allah, hüccetullahi alâ ibadihi Bu ilim de Allah'ın kulları aleyhinde ahirette mahkeme kübrada kullanacağı bir delildi. Bak sen dilinle bunu söylemişsin ama bunun mu'cebince amel etmemişsin diye Allahu Teala hazretlerinin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 bu ikinci tip alimin ilminden faydalanıyorlar. Çünkü bilgi veriyor, ders veriyor, okutuyor, efendim üniversitede hocalık yapıyor, yazılar yazıyor diyelim misal olarak. İnsanlar istifade ediyorlar. Fakat ehleke nefse o. Kendisini helak ediyor. Niye? Çünkü bilgisini uygulamıyor ve Allah yolunda yürümüyor ve Allah'ın emirlerini tutmuyor tutmuyor. Demek ki başkasına faydalı oluyor ama kendisini helak ediyor. Hani büyüklerimizin söylediği gibi mum gibi kendisi yanıyor, eriyor, yok oluyor fakat başkalarını aydınlatıyor. Bu ikinci tip alim. Veraculun aşıbi ilmi velem yaşbibi gayruğu. Üçüncü tip de alim.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 kendileri uyguladıkları gibi başkalarına da anlatıyorlardı ve hatta doğdukları yerde durmadılar dünyanın her yerine yayılarak İslam'ı yaymaya gayret ettiler ve Allah'ın emirlerini başkalarına öğretmeye çalıştılar bu halde bizler de aynı sahabe-i kiram zihniyetiyle hareket etmeliyiz bunların yaptığı gibi yapmaya çalışmalıyız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 Üniversitedeyken sohbet ettiğimizde demişti ki ben her fırsatta fırsatı ganimet bilirim. İslamla ilgili birkaç söz söyleyerek etrafıma faydalı olmaya çalışırım demişti. Misal de vermişti. Birisi gelmiş yanına demiş ki, "Sana hayranım. Çok çalışıyorsun ve Hukuk Fakültesi gibi zor bir fakültede de birinci olmuşsun. Nasıl sağladın bunu?" Tabii bir insanın yüzüne karşı övülmesi onu şımartabilir.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 Mutlu ve bahtiyar bir ömür sürmenizi ve Allahu Teala Hazretlerinin huzuruna sevdiği, razı olduğu bir kul olarak varmayı, ahiretin her türlü nimetlerine, mutluluklarına cennette nail olmayı nasip ve müyesser eylesin. Hepinize dünya ve ahiretin hayırlarını dilerim. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve